Radio Agos Altyazı Ustan e, iyi bir haftasını diliyoruz. Ben Yedvard Danzikyan. Bu hafta e, Radyo GOS'u tek başıma sunuyorum ama konuklarımız var. E, onlarla gündemi e, Agosun içeriğini genişçe konuşacağız. Açılışı e, Onnik Dinkcian'dan yaptık. E, Derva Ormya ile Ermeni Kilise müziğindeki. Ee, önemli dualardan bir tanesi Niye e, açılışı Değerli Boğumluya ile yaptık Geçen ee, hafta tam bu saatlerde Yayına başlamıştık Ve tam 10:04'te e, Çok acı verici bir patlamayla e, Çok sayıda can kaybettik Onlara bir rahmet e, Dilemek adına e, Bu vesileyle tekrar e, Ankara katliamında e, Ölenlere rahmet diliyor Ve yakınlarına ve dostlarına e, Sabır diliyoruz ee, Der Warmi on Nick Dinkcian'ın 96'da yayınlanan Ermeğin Kilise Müziği repertuarından eserler seslendirdiği Havadamk e, albümündendi. Kilis Orgun'da da ona oğlu Aradinkcian, e, o da bilinen bir isim. Kilis Orgun'da ona Aradinkcian e, eşlik etmişti. Açılışı onunla yaptık. E, doğrudan e, gündemize geçebiliriz aslında. E, bununla balantılı bir gündemimiz var aslında büyük oranda. E, Ankara Pat Katliamından sonraki e, birazsa e, psikolojik durumu, travmatik durumları e, ilerleyen dakikalarla konuşacağız ama dün ve bugün, e, önceki gün daha doğrusu, çarşamadan bayağı diyebiliriz belki de. E, bir de yayın yasağı meselesiyle e, uğraşıyor, basın e, uğraşıyor derken e, tabii bu yayın yasağının e, hukuksuz olduğunu e, düşünen birçok gazete ya da televizyon, e, bazıları televizyonların bu yayın yasağına çok da uymadı. Konuğumuz Fikret İlkiz, avukat. Bu konularda epeyce bir dirsek çürütmüş diyebiliriz. Davalara girmiş, çıkmış bir isim. Hepimizin yakından tanıdığı Fikret abimiz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olasın. Şimdi abi, öncelikle bu son yayın yasağıyla başlayalım istiyorsan. Çünkü çok ilginç bir metin var karşımızda aslında. Genelde biz şeye bir parça alışkınız. Yani soruşturmanın selameti açısından evet. adı altında getirilmiş yayın yasaklarına yani alışkınız derken tabii bu da bir e, sıkıntıdır e, yayıncılık açısından ama bunda bir de onda kalınmadı eleştiri e, yasada getirildi e, evet. kağıt üzerinde en azından. Öncelikle bu yayın yasakları e, bir de son durumda çoğaldı. Yani e, işte patlamalar, suikastlar şunlar bunlar filan derken böyle bir ee, önümüzde epeyce bir yayın yasağı listesi kabarmış vaziyette. Ee, öncelikle bu yayın yasaklarının son dönemlerde iyice e, çoğalması hükümetin yapısıyla da ilgili bir şey e, diye düşünüyorum. Hükümetin e, son dönemlerdeki bir siyasetiyle de ilgili bir şey diye düşünüyorum. E, sen e, öyle bir ayrım yapar mısın? Yani bazı konularda zaten hep yayın yasağı olurdu. E, bu da normaldir. Bütün hükümetler böyle yapar mı dersin? Yoksa ...evet AKP hükümetinin son dönemdeki politikası... E, ...yayın yasaklarına dayanarak gitmeye başladı mı dersin? Şimdiki yayın yasağına detaylarına birazdan geçeriz diyorsun. Yani <gülüyor> bu anlamdaki ayırma e, ya da <gülüyor> en azından Türkiye'deki yayın yasakları meselesiyle ne zaman tanıştık? 2009 yılından beri söylediğin ölçüde yayın yasakları çok fazla arttı. Yani yargıda sürekli yayın yasakları... ...yayın yapılmasının yasaklanması gibi kararlar çoğaldı. En önemlilerden bir tanesi... ...özellikle Dağlıca Baskınından sonra... Hı -hı. ...hükümet tarafından Radyo Televizyon Üst Kurulu kanalıyla ile... ...ve bu anlamdaki yayınların yapılmaması konusunda getirilen yasak... ...en bariz ve başlangıç olarak da Hı -hı. 2009 yılı bakımda en önemli kararlardan birisidir ama... ...Danıştay e, bu şekilde bir karar veremezsiniz, bu şekilde bir karar verilemez halkın bunları öğrenme hakkı vardır şeklinde o anlamdaki idari işlemi iptal etti. Tabii önce şunu belirlemek lazım. Kişi olarak ya da hukukçu olarak şöyle düşünüyorum. Yayın yasağı yapmak, yayın yasağı koymak, yayın yasağı kararı almak bence yasaktır. Bu yasak temel hak ve özgürlükler. Yani hukuki olarak problem var. Yani, yani başta bunu tespit etmemiz lazım. Hangi hallerde alınacağı konusu da, Örneğin kanunlarda açıkça yazılıdır. Yani alınacak olan karar mutlaka bir yargıç kararı olmalıdır, bir mahkeme kararı olmalıdır. Devam etmekte olan bir dava olmalıdır. O davayı gören hakim, o davayı gören yargı kurulu mahkemeler davanın niteliğine göre nedir o nitelik? Yargılamanın iyi devam etmesi. İyi devam etmesinden ne anlamamız lazım? Kişi davada sanık olsa bile mağdur olsa bile yargının teminatı altında olması lazım. O halde yargılanmalarından dolayı mağduriyetleri nedeniyle şikayetçi oldukları fiillerden dolayı dava sürerken o haklarının da korunması Hı -hı. gerekir. Ve işte bu nedenle örneğin mahkeme yayınlanmasının o günkü duruşmanın Hı -hı. o günkü dava içeriğinin söylenenlerin yayınlanmasını yasaklayabilir. Bu daha çok cinsel e, suçlarla Hı -hı. ilgili olan e, ve bu anlamda da kamuoyunda eğer bu haber olursa insanları Hı -hı. rahatsız edecek, yargılananların da haklarını Hı -hı. ihlal edecek bir nitelikte olması lazım. Tabii bunu Hı -hı. yargılama sırasında mahkeme karar verir ki işin niteliğine uygun olarak Hı -hı. ki kanunda gösterilen sınırlara uygun olarak <gülüyor> bir başka türlü düşünecek olursanız en bariz örneklerden birisi örneğin çocuk mahkemelerinin yargılanmaları Hı. çocuk mahkemelerindeki davaların yayınlanması da yasaktır. Şimdi kanun Hı. bu anlamda yayın yasağını getirdiği andan itibaren amacı çocukların yani suça sürüklenmiş çocukların Hı. korunması amacını Hı. güder. Şimdi böyle olunca anayasada da işte basın hürdür sansür edilemez denir ve hemen arkasından da bu anlattıklarımın tümünün arkasından da şu gelir o halde Olaylar hakkında Yayın yasağı konamaz Temel kural evet. budur Yani iki Durumda ancak anlaşılır olabilir evet. Birincisi süren bir mahkeme Aynen. Olması lazım İkincisi de Mağduru veyahut da diyelim e, mağdur sayılabilecek dur, sanık da olsa çocuk sayılabilecek bir e, sanığı e, korumak adına. Hiç değişmez. E, evet. Bunlar yapılabilir. Bunların dışında bir yayın yasa. Yani bu kabul etmemek e, evet, lazım söz konusu diye olamak. düşünüyorum. Bunun sanıyorum hukuk bir dayana da yok zaten. Yani Şimdi yayın yasa. Az önce saydıklarınızın dışında yani. Tabi şimdi bu hallerin dışında verilen yayın yasaklarına baktığınız zaman ağırlıklı olarak basın yayınla ilgili olan haberlerle ilgili olan ya da eleştiri ya da yorumların yapıldığı yayınlarla ilgili olmak üzere yayın yasa verildiğine tanık olursunuz hı hı. ya da toplumsal olaylar hı hı. hani toplumda meydana gelmesi nedeni ile üzüntü duyulan tepki gösterilen olmaması gerektiğine inanılan ve bir kriz yaratan hı hı. olaylar Sırayla sayarsınız Hı -hı. ki geriye dönük baktığınız zaman Türkiye'nin yaşadığı evet, süreçte evet. buna surucu örnek gösterirsiniz, Hı -hı. Reyhanlı'daki patlamayı örnek gösterirsiniz, Kobani'yi söylersiniz, Roboski'yi söylersiniz böyle olaylar vardır. Hı -hı. Bu olaylar nedeniyle konulan yayın yasakları da vardır. Hı -hı. Doğrudur yanlıştır Hı -hı. bir tartışmasını yapmadan söylüyorum ama geçtiğimiz bu yıllar geriye dönük baktığınızda dikkat ederseniz... ...sürekli toplumsal olaylar nedeniyle yargının koyduğu, Hı -hı. yargının talebiyle verilen bir yayın yasaklama hali var Türkiye'nin. Burada bir de şöyle bir çarpıttık ben şahsen görüyorum. Bu yayın yasakları genelde bu tip vakalarda gelir gelmez şunu fark ediyorum... Yayın yasağı gelince bazı televizyonlar bilhassa ki ben <gülüyor> bunların daha çok televizyonlar için aslında <gülüyor> e, yapıldığını düşünüyorum. Çünkü e, hükümetin aslında en çok korktuğu bu tip kendi bir eksiği gibi falan varsa onların ortaya çıkması e, büyük oranda. E, bu tip vakalarda yayın yasağı geldikten sonra bazı televizyonlar buna uyusa bile bu sefer şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Televizyonlar yayın yasağı gerekçesiyle haberini yapmıyorlar fakat diyelim başbakan ya da Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlar, ilgisiz bakanlar Konu üzerinde olur olmaz konuşmaya devam ediyorlar. Evet. Dolayısıyla fiiliyette şöyle bir durum oluyor. Hükümet konuşsun, diğerleri sussun gibi bir şey. Çünkü bakıyorsun şu alantılı, bunu da bağlantılı, şunu yapıyoruz. Bu şöyle bir şey. E madem yayın yasağı var siz de susun madem yani öyle bir durum <gülüyor> oluyor. Tamam. Yani hani. e, birinci şey bu. Ben bu arada hani az evvel saydınız e, genel bir toparlama var aslında. Son zamanlarda nelere yayın yasağı evet. gelmişti. Zaman gazeti toparlamış. E, Ankara patlamasını biliyoruz zaten. Reyhanlı saldırısı. Ee, Yüksekova'da 2014'te e, olan bir vaka var. Payakalı olduğu iddia edilen e, kişiler sivil evet. kıyafetli askerleri arkadan da Üç asker hayatını kaybetmiş. Bingöl suyu kâsı belki çok hala karanlık bir olay. Bingöl, e, Koban eylemlerinin olduğu 6-8 Ekim diye bilinen e, günlerde e, Koban'da e, emniyet müdür yardımcısı Bingöl e emniyet müdür yardımcısı öldürülmüştü. Onunla ilgili birileri yakalandı ama onlar mı diyeyim hala bilinmiyor. Benim takip ettiğim kadarıyla. E, Musul konsolosluk baskını hadi belki bu anlaşılabilir ...diyebilirsiniz bilmiyorum ama... ...işte Roboski katliamı tabii ...burada ciddi bir mesele var... Ee, ...oraya da yayın yasağı gelmişti... ...17-25 yıllık soruşturmaları... E, ...Mittırlıları meselesi... E, ...Soma Maden kazası... E, ...bunlar Zaman Gazetesi'nin son zamanlarda e, ...damga vuran e, yayın yasaklarını... <gülüyor> ...bence bu eksik bir listedir zaten... ...yani biraz daha baksak... ...epeyce bir şey çıkan... ...bunlara baktığım zaman ben genel olarak... ...yani burada e, iktidarın... Bir şekilde işin içinde bir şeyleri karartma ihtimalin de olabileceği en azından bir şüphe duyma adına söylüyorum. Vakalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada aslında sanki biraz şöyle bir durum var. Yani biz bunu bir şekilde önünü keselim. Yani bu işin faturası bir şekilde yani sorumlu olmasak da ihmalimiz olduğu nedeniyle bize çıkabilir havası görüyorum yani. Şimdi tabii bu saydığınız... Olaylarla bağlantılı verilen yayın yasaklarına baktığınız zaman yayın yasaklarının verilmesinin bir gerekçesi olması lazım. Aslında şöyle ifade etmek daha doğru. Temel bir hak vardır o da ifade özgürlüğüdür ve basın özgürlüğüdür. Kaldı ki hem ifade özgürlüğü hem basın özgürlüğü bütün temel hak ve özgürlüklerin omurgasıdır. Yani bu hak öncelikle sağlanmalıdır ki diğer temel hak ve özgürlüklerin sağlanması konusunda da bir nevi ...yayın yoluyla ya da medya yoluyla gazeteciler eliyle denetimi sağlansın. Çünkü toplumsal olaylar karşısında gazeteciler asla susmaz. Yani bir başka evet. deyişle haber yapmak zaten zorundadırlar. Bu saydığınız olaylar nedeniyle verilmiş olan yayın yasaklarında... ...demek ki öncelikle ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün korunması esastır. Nasıl sınırlandıracaksınız? O zaman sınırlandırmalar konusunda... Kanuni bir düzenleme yapmanız gerekir. Kanuni düzenleme yoksa hak ihlal edilmiş demektir. Bunun tartışması yoktur ayrıca. Acaba bu kanuni sınırlandırmalar yani sınırlandırmaların sınırını nasıl tartışacaksınız ve nasıl gerekçelendireceksiniz? Büyük olaylar nedeniyle ya da kriz yaratan olaylar nedeniyle toplumda nefret uyandıran olaylar nedeniyle ölümler nedeniyle bu şekildeki vahşi katliamlar nedeniyle karşınıza çıkan sorun şudur. Kim yaptı? Bunu zaten devletin soruşturması gerekir. Bu soruşturmada da güçlü olması gerekir. Bu güçlülük aslında doğrudan demokratik toplum düzenini yaratmak ya da demokratik bir ülke olup olmamakla bağlantılıdır. Bu bağlantı nedeniyle aslında sorgulanır. Kim? Yürütmeyi sorgularsınız, yasamayı da sorgularsınız, Hı -hı. yargıyı da sorgularsınız. Evet. Çünkü diyor ki ceza muhakemesi soruşturma gizlidir. Gizlilik doğrudur. Kim ancak ve ancak bu anlamda gizlilikle ilgili ne yapabilir? Avukatlar kendi müvekkilleriyle ilgili olmak üzere bilgi talebeleriyle alabilirler. Dikkat edin. Hı -hı. Gizlilik olmasına, avukatların bu haklarını savunma anlamında kullanmasına rağmen... Bütün bu olaylarda bir sınırlandırma, kısıtlama kararının verildiğini de görürsünüz. Hı. O halde Hı. kamuoyunun bilgisi, olayların nasıl olması gerektiği konusundaki görüş hakkı... ...öncelikle konulan sınırlandırmalarla, kısıtlamalarla ve yayın yasaklarıyla yasaklanmaktadır. Bu koşullarda izin verilen Hı. alanlarda konuşursunuz. Kime Hı. izin veriyorsunuz? Biraz önce ifade Hı. ettiniz... Olayla ilgili başbakanın konuşmasına izin veriyorsunuz. Bakanların konuşmasına izin veriyorsunuz. Onlar da biz şunu yaptık diye anlattıkları sırada konulan yayın yasakları olmasına rağmen yayınlayın diye medya bir şey söylüyor. Evet. Şimdi medyaya inlerse o zaman şöyle bir şey ortaya çıkarıyorlar. Yayın yasağına aykırı hareket ediyorsunuz. Peki o zaman bana Türk Ceza Kanunu'nda yayın yasağına aykırı hareket etme suçunu gösterin. Evet bu da aslında çok... <gülüyor> Kanunda bir, böyle bir suç yok. Evet yani biz hatta... Peki neye dayanarak bu karar vermeye baktığımız zaman... <gülüyor> e, ...böyle bir suç yok yani. hani Hayır yani, yani yayın yasağına aykırı hareket ettiğinizden dolayı... ...hakkınızda bir ila üç yıl arasında hapis cezası verilir... Hı -hı. ...ya da adli para cezası verilir diye bir düzenleme yok. yok. Şimdi acaba yorumlarda ya da Hı -hı. gerekçelendirmekte bir hatamız mı var? Hı -hı. Bir, herkesin bu toplumda güvenlik hakkı vardır... Hı -hı. Bu güvenlik demokrasiyle çok bağlantılıdır. Yaşadığı yaşamın korunması özellikle önemlidir ve Örneğin basın yayın fiillerine baktığınız zaman da devlet aslında insanların haber alma hak ve özgürlüğünü temin etmekle görevlidir. Pozitif yükümlülüğüdür ve bu anayasada yazılı devlete verilmiş olan en önemli görevlerden birisidir. Hatta Süreli yayınlar bakımından hmm. baktığınız zaman yine devlete verilen en önemli görev... ...siyasi, mali, hukuki, ticari anlamda sınırlandırma getiren kanun yapamaz. Hmm. Yapmaması gerekir. Evet. Bütün bunların ortasında siz birdenbire karşınıza soruşturma tamamlanana kadar... ...birdenbire hmm. soruşturma tamamlanana kadar diye süre konulan... Hmm. ...ve onun içerisinde de işte röportaj, haber sosyal medyada herhangi bir şekilde faaliyet gösteren medyadaki hı hı. E, eleştiriler, yorumların Burada yapılmaması. Eleştiri deniyor. var yani hani bu, bu iyice artık bir tuhaf. Yani hani tamam. seçiminiz hı hı. o. Yani <gülüyor> yargı olarak nasıl bakıyorsunuz? İşte Ankara 6. Ceza hı hı. Mahkemesi'nin kararında ve diğer pek çok kararda yazılı olan bir kavram var. Genellikle basın kanununa göre bu kararları veriyorlar. Bir... Basın kanununa göre bu kararları veremezsiniz. Hı. Yani basın özgürlüğü altında düzenlenen üçüncü maddede açıkça basın özgürdür der. Ve eleştirme, yorumlama, eser yaratma, bilgi edinme, yayma da bu anlamda basın özgürlüğü olarak değerlendirilir der. Kabul edilmesi gerekli olan kural budur. Hı. İki... Bununla ilgili olmak üzere sınırlandırma ölçütlerine baktığınız zaman zaten anayasanın 26. maddesinde düşünce ve görüşleri açıklama yayma hürriyeti bakımında bir düzenleme var. Yani nereden bakarsanız bakın sınırlandırma ölçütlerine uygun olmayan kararlar verilmektedir. Uygun değilse o zaman bu hak ihlal edilmiştir diye düşünüyorum. Zaten bir de şöyle bir mesele var. Yani önleyici kararların hepsi problemli. Zaten sen baştan bir şunları şunları şunları şunları yapamazsın. Yani şimdi teorik olarak şöyle olması gerekmez mi? Yani bir yayın organı, gazeteyle televizyon genel hukuki olarak sorumlu bir şey yaptığı zaman sen zaten onun soruşturmasını yaparsın. Aynen. Sen yaptığın yayın şu şu şu şu şeylere aykırıdır kardeşim. Hı hı. Ben de bununla ilgili seninle soruşturma başlatıyorum dersin. Bu o açık bir mahkeme halini alır. Sen de gider savunmanı yaparsın dersin. Kardeşim benim yayınım böyle böyle değil. Sen yanlış hı hı. değerlendiriyorsun. Varsa onun müeydesi o zaten mahkeme onu şey yapar. Şimdi burada Önceden seni susturuyor. Yani e, bu asıl ciddi mesele gibi geliyor bana. Yani hani bir şey o, vaka üzerine değil, olmayan bir vaka üzerine bir meseleden bahsediyoruz yani. Nasıl bir röportaj yapacağınız belli değil. Daha yayın yapılmamış. Örneğin nasıl bir eleştiri yazacağınız belli değil. Nasıl bir yorum yapacağınızda belli değil. Diyor ki soruşturma tamamlanana kadar ve özellikle bu soruşturmada adı geçen kişilerin ya da bu soruşturma ile ilgili kişi adlarının, ...ya da herhangi bir şekilde şehir isimlerinin Hı -hı. bunların yayınlanmasını ben soruşturma tamamlanana kadar durduruyorum, Hı -hı. yasaklıyorum diyor. Şimdi baktığınız zaman pozitif olarak baktığınız Hı -hı. zaman evet yani bir soruşturma devam ederken medyada bazı isimlerin yayınlanması hukuka aykırı görülebilir. Hı -hı. Sebebi de örneğin suç faillerinin yakalanmasında... Hı -hı. Onlara yardım edenlerin yakalanmasında bir önlem alınması gerekebilir. Ama bu önlemlerin alınması konusunda size açıkça kanunda şu sınırlarda karar alabilirsiniz diye bir düzenleme olması lazım. Ama basın kanunun üçüncü maddesi doğrudan da diyor ki basın özgürlüğü budur. Şimdi bunun devamında suç Ceza Mahkemesi şöyle bir karar alabilir. Asya Ceza Mahkemesi şu karar verebilir. Savcılık bu aşamada şunları yapabilir diye bir yönlendirme ya da en azından bir düzenleme yok normatif tıpkı anayasal bir norm gibi düzenlenmiş olan bir madde. Aynı basın yasasında yani 5180 sayılı kanun dedikleri herhangi bir şekilde geçici el koymada kimin ne şekilde hareket edeceğini, savcının ne yapacağını mutlaka bir hakim kararı gerektiği yazılı. Ama basın özgürlüğüyle ilgili olan maddede bunun sağlanabilmesi için savcılık şunu yapar, mahkeme şu karar verir diye de bir düzenlememiz yok. <gülüyor> Biraz önce ifade ettiğin gibi bir yayın varsa yapılmışsa o yayın herhangi bir maddeyi ihlal ediyorsa dava açarsınız. Hı -hı. O halde yayınlama esastır. Hı -hı. Örneğin siz bu haberi yayınlamış olmakla adil yargılamayı etkilediniz derseniz Hı -hı. o bir suçsa ki Ceza Sakan'da bu tür düzenlemeler vardır. Hı -hı. O zaman o yayın nedeni ile bu gerçekleşir. Hı -hı. Ama siz bu kararlarla... Yapılmadan önce medyaya da güveniniz olmadığı için oradaki bazı haberleri değerlendirmek bakımından biraz eksikliğiniz hmm. olduğundan dolayı nasıl değerlendireceğiniz konusunda açıkça söyleyeyim bilmediğinizden hmm. dolayı bilinmediğinden dolayı sanki medyada tarafmış gazetecilerde tarafmış gibi kararlar alınıyor. Bu aslında evet. biraz hukuk güvenliği ile doğrudan bağlantılı bir mesele. Bir de zaten e, siyasi açıdan baktığımız zaman şöyle bir mesele var. Yani bir de hükümete yakın e, medya ve hükümetin kendisine baktığımız zaman yanlış şönleriminin aslında oradan geldiğini <gülüyor> görüyoruz. Yani işte, olayla ilgisi olmayan örgütler sürekli işin içine katılıyor. Olayla ilgisi olmayan insanları sürekli işin içine katılıyor. Başka bir hava yaratılmaya çalışıldı. Yani bütün bütün bir hafta boyunca buna tanık olduk. Yani e, olayla ilgisi olması mantıken de mümkün olmayan e, <gülüyor> örgütler işin içine katılmaya çalışıldı. Sürekli böyle bir kokteyl odlar, hatta yanlış hatırlamıyorsam bir bakan, AB bakanı galiba olması lazım. İki örgüt, kim bunlar söyleyelim, PKK ile DAEŞ diyorlar onları. İkisi iş birliği içinde yapmış olabilir gibi. Evet. Yani burada iyice bir taraftan da yani yayın yasağı getiren hükümet ama dezenformasyon yapan da hükümet taraftan yani hani. Tabii <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Gerçekten söyle Bu grupta bu şekilde konuşanlar var. Neyle ilgili? Örneğin yayın yasağı verilmiş olan toplumsal olayla ilgili. Burada ise yayın yapmaya çalışan, gazetecilik yapmaya çalışan ve kendiliğinden aslında bir araştırma yapan, o araştırmayı da kamuoyuyla paylaşmak isteyen bir meslek grubu var, medya var. Şimdi ikisini yan yana getirdiğiniz zaman bu haberi yayın yasağı varken nasıl yayınlarsınız ayrı bir problem yaratıyor. İki gazeteciler birdenbire kendilerini acaba yaptığım haber yayın yasağına evet. girer mi diye düşünmeye başlıyor. Evet. Bu yarattığı ortam aslında ta başında sansür ve bir cezalandırma tehdidiyle gazetecilerin yaptıkları haberleri önceden önlemedir. O zaman açıkça sansürdür. Evet, evet. E şimdi siz böyle bir karar veriyorsunuz. Birdenbire insanlar diyorlar ki ya da en azından yargı olarak bir biz bu kararı tanımıyoruz. Bakın verdiğiniz yargı kararı ile yargı otoritesinin bozulmasına sebep oluyorsunuz. Oysa evet, basın kanununun örneğin bu sınırlandırma maddesine baktığınız zaman yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması gerekiyor. Verdiğiniz kararlar giderek tartışılıyor ve diyorlar ki en basit tanımıyla biz bu kararı tanımıyoruz. Çünkü biraz önce anlattığınız ortamın yaratılmasına sebep olan ve bu ortam içerisinde de üstüne üstlük bile yayın yasayla karşılaşılınca ne yapayım ne istiyorsan yap diyor. Hı. Ama ben diyor gazeteciyim. Bu anlamdaki gazeteciliğe ben devam ederim. Bir nevi yargı otoritesinin sağlanması konusunda otoritenin yara almasına sebep olan ...yargının kendisi oluyor. Evet. Yani böyle karar verme. Evet. Yani böyle bir durum var. Yani yargı da... ...kendini aslında bir şekilde... ...yıpratmış oluyor. E, yani vermemek için... ...elinde o kadar çok hukuki... ...normun hani ille kanunu... ...uygulamak istiyorsan ki... ...kanunların tümü hukuk anlamına... ...gelmez. Bu... ...uygulama yerini tercih edeceğin... ...bir yer, bir... ...tercih edeceğin ve... ...etmek konumunda olduğun bir temel hak... ...ve özgürlük olmalıdır. Bu karar ifade özgürlüğünü ihlal eder. Evet. Bu karar basın, eğer böyle bir karar verirsem basın özgürlüğünü zedelemiş olurum. Bütün bunların hepsini bu şekilde değerlendirebilmek için Türkiye'de yeterli ölçüde mahkeme kararı var. Ve uluslararası mahkemede olarak baktığınız zaman da AHİM'in yeterli ölçüde kararları var. O halde kullanın. Evet. Yani verilen kararlar ya da yapılan kanunlar... ...kullanılmak içindir. Uluslararası sözleşmelerde teminat altına almış olan temel hak ve özgürlükler... ...kullanılmak için yazılmıştır. Ki ne kadar zor Çok elde edildiğini... Yani biliyorsun. insan hakları evrensel bildirisi. Gerisine bakın <gülüyor> niçin kabul edildi. <gülüyor> Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi niçin yazıldı, niçin kabul edildi. Yani bize tekrar tekrar aynı <gülüyor> sorunları... Aynı hak ilerlerini yaşatan bir devlet halinde sürekli negatif olarak bizim haklarımızı ihlal etmeyin. Evet. Sanıyorum bir e, şarkı arası e, verme zamanımız geldi. E, Aradinkcan'dan bu sefer e, dinleyeceğiz. E, Hampere, Sabret. E, Aradinkcan'ın nisan ayında çıkan albümü Hakikat, Umut. E, 1915-2015 e, albümün ismi. E, oradan geleneksel bir şarkıyla e, gidiyoruz. Thank mm -hmm. you. Radyo Agos. her şey <gülüyor> Her yer isyan, 94.9 para para Pazar sabahı müzikleri. Derliği toplayanlar, bohçacılar. Pazar sabahları 10.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Caz Orkestrası her perşembe saat 20'de caz severleri açık radyoda buluşturuyor. Akbank'ın katkılarıyla Hülya Tunçak'ın hazırlayıp sunduğu caz orkestrasını kaçırmayın. Akbank'la caz keyfi de farklı. Deniz aşırı, Bozca Adalılar, Adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar.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 Hayati ve kitabi patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayıküstü konuşmalar. 15 günde bir, pazartesi 15.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Rahmi Öğdü. evrenin tüm seslerine Radyo Agos. Evet tekrar merhaba. Ee, <gülüyor> Fikret İlkeze Fikret Abi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, burada birir e, şey de konuşalım Fikret Abi istiyorsan. Bu aslında bir de hani az önce kapatırken konuşmuştuk. hedefi hedefi saptırması var hükümetin bir taraftan. İki mesele üzerine ben biraz düşünüyorum. Yani aslında biz bunu 70'lerden de getirebiliriz ama hatta hatta bana sorarsanız 55'e kadar gidebiliriz. Yani 6-7 sonra da e, komünistler mesela üzerine yıkılmıştı hatırlarsanız. Bu 6-7 Eylül meselesi. <gülüyor> e, buna geleceğiz yalnız. Şebnem Kurur Fincancı telefon attığımız zaman şu çünkü İstanbul dışında tamam. ve zor da bağlantı sağladık. E, Şebnem Kurur Fincancı, Adli Uzmanı ve Türkiye İnsanları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. E, Şebnem selamlar duyabiliyor musun beni? Duyuyorum. Merhaba, merhaba, merhaba, iyi yayınlar. Ee, seninle bu hafta bir röportaj da yapmıştık Ağustos'ta aslında. Sen e, bu konularda epeyce bir e, çalışmış e, birisin. E, yıllarını bu işlere verdin aslında. E, gayet de zor süreçler içinden geçtin. E, biz tabii bu e, patlamadan sonra e, sürekli bir taraftan şunu düşünüyoruz. Yani bu e, bir travma tabii yaratıyor hem yakınlarda... Hem de yakın olmasa da bu konuya bir şekilde ilgili olanlar da aslında ama önce yakınlarda yarattığı travma ve bu travmayla başa çıkma meselesi e, nasıl işlemeli, nasıl olmalı? Ve bununla ilgili bizler mesela neler yapabiliriz e, bu işin dışında olanlar? Bu konuda e, neler söyleyebilirsin? Ee, şöyle şimdi e, tabii bir kere çok e, büyük bir acı yaşadık. Aslında çok uzun zamandır Biz zaten büyük acılar yaşıyoruz evet. Dolayısıyla hani Bu da onlara eklenenlerden biri elbette Ve Bu acılarla e, Yüzleşme e, Ve bu acıları gerçekleştirenlerle Hesaplaşmayı başaramadığımız için de Doğal olarak zaman içinde e, Hep beraber Başa çıkmakta zorlanıyoruz bunlarla ilgili e, Tabi e, travma aslında e, Olumsuz bir koşulun doğal beklenir tepkisi bir taraftan da hı hı. özellikle erken dönemde bu tür tepkilerin olması hem yasın bir parçası hem de doğal süreç olarak kabul etmek gerekiyor ya. ama bunun elbette daha sonra hayatımıza hayatlarımıza yansımaları olabilir ve bu durumda da mutlaka sosyal destek süreçlerinden ee, geçmek gerekecek. Ee, tam da bu amaçla aslında Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türkiye Psikiyatri Derneği, e, Türk Tabipleri Birliği, hı hı. Türk Psikologlar Derneği e, bir psikososyal e, dayanışma ağı oluşturdu. E, Suruç olayıyla hı hı. birlikte. Hatta buna da Suruç Psikososyal Dayanışma Ağı adı verildi. Hı hı. E, ve hani ee, burada yaşayanların, e, bu süreci yaşayanların e, desteklenmesi konusunda da çalışmalar yürütüldü. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Hı -hı. E, dört temsilciliğinde de e, bu destek sürecini yürütüyor. Başvuru yeri Türkiye İnsan Hakları Vakfı e, bu desteka Hı -hı. için ve bu destek ağında bütün psikologlar, psikiyatristler de Hı -hı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı, e, Hı -hı. ...başvuranlara e, psikososyal destek e, sunuyor ücretsiz olarak. E, e, şimdi hı. Ankara e, patlaması olduktan sonra da hı hı. E, bu ağ genişletilerek hı hı. psikososyal dayanışma ağı haline geldi. E, bütün hı hı. E, bu süreci yaşayanlar için. Ve çalışmalarına başladı. Hı -hı. Örneğin İstanbul'da şu anda elinin üzerinde başvurumuz var bizim. Anlıyorum. Ee, randevuları Hı -hı. düzenlenmiş durumda. Hı -hı. Ee, böyle bir desteğe ihtiyacı olacak. insanların başa çıkma konusunda yapabileceğimiz her şeyi Hı -hı. biz sağlık çalışanları olarak yapmaya çalışacağız. Ee, seninle konuşurken bir de aslında orada bir kelime yakaladım ben. Ki biz e, Gavos'ta biz bunun uzun süredir, yıllardır üzerine duruyoruz ama bu vakalarda aslında çok kritik bir şey bu. Yüzleşme olmadığı için ve e, suçlular olayların üzeri kapatıldığı için ayrı bir meselemiz daha oluyor aslında. Yani o da iyileşmeyi engelleyen, burada biraz siyasi bir meseleden bahsediyorum. O da aslında iyileşmeyi engelleyen e, başlıca konumuz galiba değil mi? Yani çünkü bu tür vakalarda bir türlü hem devletin yüzleşmesi hem bu işin faillerinin yüzleşmesi olmadığı için suçlular gerçek anlamda yani bütün perde arkasıyla ortaya çıkartılmadığı için orada da eksik kalan bir şey oluyor ve onun da bir yansıması sanki oluyor diye düşünüyorum. Ne dersin? Şimdi zaten bununla ilgili birçok çalışma da var. Hani tamamlanabilmiş çalışmalar değil. Çok boyutlu çalışmalar değil. Neden? Çünkü cezasızlık devam ettiği için ee, hani bu adalet sürecinin işlemesi nasıl katkı sunuyor insanlara bu travmaları insan eliyle gerçekleştirilen travmaları yaşayan insanlara ee, bütün bilimsel verileriyle işte geçerlilik ve güvenilirlikleriyle yapılmış çok boyutlu bilimsel çalışmalar yeterli değil ama e, gözlemler şu anda var olan e, durumla ilgili gözlemler onu gösteriyor ki hem bireysel ölçüde Adalet mekanizmasının işlediği koşullarda insanların e, psikososyal iyilik halinin arttığını görüyoruz. bireysinin ötesinde toplumsal olarak da arttığını görüyoruz. Hı hı. Aslında bu tabii politik bir durum. E, evet, evet. Adaletin ve demokrasinin varlığı e, bizim bunu politik e, boyutuyla yani, talep hı hı. etmemiz gerekiyor. Ancak bu talebi gerçekleştirebilmek için de psikososyal iyilik halinin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde yeterli olması gerekiyor. Cezasızlık hı hı. insanların sessizleşmesine, zaman içinde duyarsızlaşmasına da yol açıyor. Hı hı. Çünkü duyarsızlaşma da travmanın bir kaçınma hı hı. belirtisi. Hı hı. E, dolayısıyla aslında toplumca iyileşmemizi sağlayacak süreçlerden birisi de Adalet mekanizmasının işletilmesi, cezapsızlığın evet. ortadan kaldırılması. Evet. E, gayet e, kritik bir e, bam teline e, basmış olduk. E, Şenem, sen e, çalışmalar yürütüyorsun bir taraftan, bugün de e, yoğunsun, e, tahmin ediyorum. E, çok evet, teşekkürler. E, şimdi tüm anneleriyle buluşacak. Ha, evet. E, daha sonra da Cezrede e, bir başvuru merkezi açacağız. Hı hı, hı. Çünkü burası özellikle orada son de, dönemde evet. Türkiye'de orada çok de, fazla evet. duyulmasa ya da hı hı. duymazdan gelinse de hı hı. büyük acıların yaşandığı, birbirlerin evet. katledildiği bir yer. O yüzden burada da ihtiyaç olduğunu düşünerek bir merkezimizi de buraya açalım diye düşündük. Peki Şemnem Korul Füncancı ile konuştuk. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum çalışmalarınızda. Başarılar ben teşekkür ederim Efe. Size iyi yayınlar. Hepinize güzel gelsin. Teşekkürler. Sağ ol Evet. E, Fikret abi, e, tam da bıraktığımız yerden istiyorsan devam edelim. Bu Aslında bu 60'lardan 70'lere itibaren iki nokta var burada benim sezdiğim. Bir, faillerin bir şekilde o zamanki cari diyelim, cari hükümetle, cari iktidarla bir şekilde... Şöyle ya da böyle bir e, iltibat olduğu zaman da bu işler tabii hemen bir yayın yasağına filan. Yan yasağı, belki 60'lar 70'lar yayın yasağı böyle yoktu ama o zaman da başka türlü bir şey vardı. işte bana sağcılar cennet işliyor dedirtemezsinizden tutun da çorum evet. bırakın Fatsa'ya bakın demelere kadar 55'teki önleyi verdik. Sen böyle bir yani bu işlerde hani bir epeyce bir e, uğraştın. 70'lerden en azından baktığımız zaman nasıl bir manzara görürsün? ve bu meseleler Şimdi bakın çevesinde. dediğiniz gibi ki Şevlim biraz önce çok ...doğru bir noktanın altını çizerek... ...ifade etti. Şimdi bugün... ...hukuk... ...ya da kanunlar... Bunları alın bir kenara atın. Hiç bunlarla ilgilenmeyin. Hmm. Ama şu önemli... ...adalet istemek... ...ve mağdurların... ...ya da acıları olan hmm. insanların... ...yaz tutmakta... ...olan insanların... ...isyanını hukuk... ...nasıl çözer? Ancak ve ancak... ...adaleti istemekle... Hmm. ...birinci adım. ikincisi ...adaleti sağlamakla çözersiniz. O zaman kamuoyu vicdanında... ...söylediğiniz gibi... ...sizin karşınıza... ...sağlanmış bir adalet... ...bir nebze olsun o acının dindirilmesi... ...bir nebze olsun... ...isyanın hukuki... ...direnmenin hukuki... ...ve bu anlamda da kamuoyu vicdanında... ...yerini bulduğu bir... ...demokratik düzen içinde yaşamaya başlarsınız. Bu her zaman için... ...katliamları önler. Dikkat edin bizim geçmiş tarihimizde biz bugüne kadar hep ölülerimizi sayarak katliamların sonuçlarını Hı -hı. takip etmeye çalışarak ve bir anlamda da sürekli cenaze kaldırarak Hı -hı. demokrasiyi arayan bir devlet halindeyiz. Örneğin her toplumsal olaydan sonra ortaya çıkan yargıda dikkat edin demokrasi tartışılmaktadır. Bu Hı -hı. böyle bir tartışmaya sebep olmaktadır. Halbuki Örneğin çok daha basit bir misal vermem gerekirse, terörle mücadele edecekseniz mahkemeler terörle mücadele etmez. Hı -hı. Onlar terör olayları konusunda yargılama yapar. Evet. E şimdi 70 yıl bir insanın ortalama ömrü derseniz Türkiye'de 70'lerden bu yana gelin, bizim 35 senemiz olağanüstü dönemlerde evet. geçiyor. Evet. Yani bizim 35 senemiz bütün temel hak ve özgürlüklerimizin askıya alındığı bir dönemde geçiyor. Ve karşımızda da örneğin hani söz buysa devletin koyduğu kurallar var. E şimdi yaşanılan nedir? Dikkat edin her sık yönetim bitmesinden sonra 23 Temmuz 1987 tüm Türkiye genelinde kaldırılmasından sonra bizim karşımıza devlet güvenlik mahkemeleri getirildi. Ki devlet güvenlik evet. mahkemeleri konusunda böyle mahkemeler olmaz dedik tarihe gömüldüğünü zannediyorduk. Gömmemişler. Tekrar bizim karşımıza devleti yönelik mahkemeleri geldi. Peki onu kaldırıyoruz dediler. Bakın hukukun ürettikleri evet. e, travmalara sebep olan olaylardır. Özel yetkili mahkemeler geldi. Evet. O halde sistemi şöyle işletiyorsunuz. Olağanüstü rejim standartlarının tümünü olağan hale getirmeye Hı. çalışıyorsunuz. O hükümette, bu hükümette o mesele, bu siyasal iktidar evet. meselesi. Bu bu anlamda baktığınız zaman insanlar üzerinde zor kullanma metotlarına hmm. hukuki bir kılıf hazırlama ve iktidarların devamı anlamına geliyor. Yani burada bir benzetme yapacağım. Teröre hep şey derler ya toplumda yılgınlık yaratmak amacı derler ya burada aslında adaleti sağlayamayan otorite toplumda yılgınlığı yaratıyor. <gülüyor> Şimdi bakın güvenliği güvende hissetmiyor insanlar. Örneğin herhangi bir şekilde... Bir mitinge katılırsa bir siyasi partiyi desteklerse herhangi bir şekilde hı. bir siyasi partiye oy verirse yarın bir gün birinin bunun hesabını soracağı ve yaşadığı toplumunda korku imparatorluğuna dönüştüğü hı hı. ve bu korku imparatorluğunda kendisini ifade etmektense sessiz kalmayı tercih ettiği hiç olmazsa hı hı. acılarıma dokunmayın deyip hı hı. yas tutmaya başladığı İnsanların yaşadığı bir ülke haline geliyorsunuz. Kime dokunsanız travmalı. Evet. Ama şimdi hukuk travmaların çözümünde, travmaların giderilmesi konusunda ne işe yarar? Sadece adaletin yerine getirilmesini sağlar, sağlamalıdır. Onun için geçmişle yüzleşmediğiniz zaman, evet. geçmişteki hakikatleri bugün ortaya çıkarmadığınız sürece sürekli travmaları yüklenerek yaşadığınız sırtınızda yük olarak yürüttüğünüz bir toplum yaratıyorsunuz. Evet, bu konuda aslında devam edeceğiz konuşmaya. Bir şarkı arası daha verelim. Ofelya Parsum yandan gelecek 1925'te Yerevan'a dünya gelmiş bir müzisyen. Ee, uzun yıllar e, solistik de yaptı devlet halk dansları ve müzikleri topluluğunda e, ondan Amber'in Yılan e, şarkısını dinliyoruz. Bu arada e, müziklerimiz her zaman hafta olduğu gibi Altu Yılmaz hazırladı. Onu da e, adına analım ve dinliyoruz. <Gülüyor> izlerine devam edelim. Burada saat 10'dan sonra da e, gazetemiz yazarlarının kılıç Kılıçdak'ı ile Perinçek davasını konuşacağız. Fikret abi sen ne kal istiyorsan e, şey yaparız. yani Yok, siz devam <gülüyor> <gülüyor> edin. kalmıştık aslında. Bu adalet sağlanamadığı için evet. e, bir evet. toplumsal travmamız oluyor. Yani hani e, orada e, ne dersin? Yani bu yani Çünkü şey yani hani şimdi devam ediyor. Şöyle bir şey örneğin Türkiye çok acılar yaşadı biraz önce de ifade ettim cenazeler kaldırdı hep olağanüstü dönemler sıkı yönetimler Hı. devlet güvenlik mahkemeleri özel yetkili mahkemeler. Hı. Şimdi burada olup biten davalara baktığınız zaman gerçekten biraz önce de söyledim bunların üzerinden Türkiye demokrasi tartışıyor. Oysa yargılama yapılır. Bunların üzerinden tartışmaların yaratılmayacağı bir hukuk düzenine Türkiye'nin ihtiyacı var. Ama o hukuk düzenini bu yargı sistemi kendisi bozuyor. Yani benim yargım, benim mahkemem, benim yargıcım, benim savcım gibi bir yaklaşım gösterirseniz... ...o zaman hukuki güvenliği ortadan kaldırırsınız. Eskiden sıkı yönetimde kimse böyle bir hukuki Hı. güvenlik aramıyordu. Ya da sıkı yönetim davalarıyla şimdiki hukuk düzeninin tartışılması, karşılaştırılması doğru değildir. Sıkı yönetim çok kötüydü. Türkiye bütün bunları Hı. yaşadı. İnsanları sadece ezmediler. Depolitizasyon sürecini de bütün topluma yaydılar. O depozizasyon sürecine karşı çıkmak gerekiyordu. Bir yerlerde kopukluk var. Bir yerlerde Hı -hı. bizim e, yaşam alanımız bakımından ya da öğretilerimizi bizden sonra gelecek Hı -hı. olan gençlere aktarmak konusunda belki bizim hatalarımız var. Ya da evet. ben hatalı olduğumu da kabul ediyorum. Hı -hı. Düşünün şimdi bir anayasa 1982 anayasası bakın hala yürürlükte. Yani kim neyi nasıl söylerse söylesin. Ama bütün muhalefet geldiğinde kaldıracağını ya da siyasal iktidarlarının devamı için tamamıyla değiştirmeyi ve bunu kendisine hedef seçen siyasal iktidarların yarattığı bir iklimde yaşıyorsunuz. Ama 1982 anayasasına bakın daha başlangıcında hepimizin onurlu bir yaşam sürdürme konusunda doğuştan hak sahibi olduğumuzu söylüyor. Değiştirmeyi kendi siyasal iktidar için anayasayı yeniden yapmayı düşünen Yönetim, yönetimler, hükümet, hükümetler buna bu bakış açısıyla bakmıyorlar. Kendi siyasal iktidarlarının devamı için bakıyorlar. O halde geriye sadece ve sadece evet. bu anlamda bizim baktığınız zaman haklarımızı korumak konusunda direnme hakkımızın olduğunu bilmemizde fayda var. O zaman hakikatlerle yüzleşmeyi sağlayabiliriz. O halde en önemli çıkış noktası... Onurlu bir yaşam istemenin doğuştan hakkımız olduğunu evet. bilerek ve buna göre mücadelemizi en azından buna kim karşı çıkıyorsa Hı -hı. onlara karşı bu mücadeleyi yerine oturtmak gerekiyor Hı -hı. bence. Bu bir çıkış noktasıdır, bu bir başlangıçtır. Evet. Çünkü e, şu his artık e, neredeyse e, oturdu yani hani AKP hükümeti birçok şeyi değiştireceğini. E, iddia evet. ederek gelmişti ama e, gelinen noktada e, 70'lerin, 80'lerin hükümetlerinden çok farklı bir noktada değil artık. Yani Hı -hı. hani e, evet. yargılamalar konusunda, e, hukukun değişkenliği konusunda, e, hukuk iktidar arasındaki ilişkinin, geçişkenliğinin artık e, belli bir evet. olması konusunda... Böyle bir mesele karşı karşıyayız ve evet bu yaz tutamama meselemiz hala geçerliliğini koruyor maalesef. Dolayısıyla ben bu haftaki yazıda kendi yazımda şöyle bir şey demiştim ya bu devletin aklında bir zehir var. O devletin aklındaki zehiri bulmamız lazım ve o devletin aklındaki zehirle bir teşhis etmemiz lazım diye düşünüyorum ben de kendi adıma. Çok teşekkürler abi. Ee, sağ olasın. Ee, ben iyi yayınlar atılıyorum. Tamam gene reklama giderken bir e, şarkıyla gidiyoruz değil mi? E, evet. E, Kardeş çocuklarından geliyor. E, Silemano 2002 yılında çıkan üçüncü albümü Hemavaz'da yer alıyordu. E, dersinden zazaca bir ağıt okuyanlar Selda Özdürk ve Erol Mutlu dinliyoruz. Radyo Agos. Reema, o, San, San, San, San, Radyo Agos Reklamlar. Gitmek istediğiniz konserin bileti, vermek istediğiniz davetin organizasyonu veya tatilinizin planlaması. Akbank Birebir Bankacılığı'nın sunduğu ayrıcalıklar dünyasında kişisel organizasyonlardan seyahate, araç desteğinden hobilere kadar birçok alanda birebir destek sizi bekliyor. Hayal değil, ayrıcalıklar dünyası Akbank Birebir Bankacılık'ta. Akbank sizin için. ...daha da çok sayıda pat, patates ee, salatası yemeyecek. Sizin, a, bir dakika, size gelen mesajlar patates salatası değil... ...patates püresi. Neden böyle söylüyorsunuz? Tek düşünce eksenli oldukları için. Açık Radyo 20. yaşını bir var. seri kitapta Tabii, kutluyorum. Evet. Yeterince net olmadım. Benim söylemek istediğim şu an. Tabii ki bu, bu girişime bütünüyle destekliyorum. Saygı duyuyorum. Gerçekten önemli bir... E, Gelişme çizgisi. İlk Benim kitap biz yaşarken Ankorya yayınevi tarafından basıldı de. ve tüm Tabii. kitapçılarda. Benim istediğim farklılaşmışlıkları için de İnsan yerine örgütler. Reklamlar bitti. Propolis Arıların Dünyası 15 Günde Bir Pazartesi Günleri Saat 14'te Açık Radyoda Hazırlayan ve sunan Maria Sezer İnatın tüm seslerine Açık Radyo. Radyo Agos. Evet tekrar beraberiz. Ee, bu bölümde Avrupa İnsanları Mahkemesi Büyük Tarihinin verdiği Perinçek davası olarak bilinen e, davayı e, gazetemizin yazarlarından Oğhanet Kılıç dahiyle konuşacağız. Ee, hoş geldin. Hoş Şimdi e, bu tabi Türkiye'deki politik iklimde bu Hı -hı. karar sanki e, Hı -hı. soykırım Avrupa İnsatları Mahkemesi soykırım olmamıştır kararı evet. vermiş gibi sunuluyor Hı -hı. ısrarla. Halbuki tablo öyle değil. değil. Avrupa İnsatları Mahkemesi büyük verdiği karar Hı -hı. daha çok ifade özgürlüğüne Hı -hı. dair bir karar Hı -hı. ve e, soykırım olmamıştır. Ermeni soykırımı özelinde Ermeni soykırımı olmamıştır demenin İsviçre özelinde bir suç e, evet. oluşturmadığı yönünde bir karar. Ee, önce sen e, epey notlar çıkarmışsın. Hı hı. Ee, ne diyor Avrupa İnsanları Mahkemesi büyük daire? Ee... Şöyle özetin özetini yapalım. Hı hı. Çünkü şimdi karar dendiğin de insanların aklına belki böyle bir, bir iki sayfalık bir metin geliyor. Ee, kararın esası... Şehleriyle birlikte çünkü yedi hakimin şerhi var. O şehlerle birlikte 120 sayfalık bir külliyat diyelim. Hı -hı. Yani çünkü ve içinde de başka davalara atıflar var vesaire. Hı -hı. Onu anlamak ve anlatmak bu işin uzman olmayanları açısından Hı -hı. zor. Ama bir de özeti var. Hı -hı. Biz de burada özetin özetini Hı -hı. yapmaya çalışacağız. Bir kere mahkeme şunu çok açık biçimde ifade ediyor ki. işi Ermenilere yapılan muameleinin 1915 ve sonrasında Ermenilere yapılan muameleinin soykuru olup olmadığının... ...tespiti olmadığını söylüyor. Kendi Hı -hı. işinin bu olmadığını Hı -hı. E, söylüyor. Ve bu konuda da... ...bağlayıcı bir hüküm kurmaya... ...yetkili olmadığını da aynı zamanda... Hı -hı. ...kararda geçiriyor. Ee, en şey anlamda... ...belki teknik anlamda veya... ...basit anlamda mahkeme kendi işini... İsviçre Ceza Kanunu 261. ...maddesiyle yani Perinçey'in... ...cezalandırıldığı maddeyle... ...İnsan Hakları Sözleşmesi'nin... ...10. maddesi arasında bir çelişki olup olmadığının... ...tespiti olarak... Hı hı. E, ...koyuyor. Ben buna bakıyorum diyor yani. Evet ben buna bakıyorum yani... E, ...Perinçek İsviçre'de bir ceza maddesinden dolayı... ...cezalandırılmış. Hı hı. Bir de ortada İnsan Hakları Sözleşmesi var. Bir de onun 10. maddesi var. Perinçek'in ceza aldığı maddeyle... ...İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi... ...çelişir mi çelişmez mi? Ona bakarım. Ona bakıyorum ben diyor. E, ve sonuç olarak... Perinçey'in sözlerinin e, İsviçre'deki Ermenilerin onurunu çiğneyecek boyutta olmadığına, bir e, nefret söylemi boyutunda olmadığına kanaat getirerek Perinçey'in e, bu sözlerinden dolayı ceza almasını ifade hürriyetini kısıtlayan bir durum olarak tespit ediyor. Ve dolayısıyla İsviçre'yi hükümetini, devletini e, bu konuda e, haksız buluyor. Şöyle diyor mahkemenin biraz daha şeyine girecek olursak. Ee, mahkeme Perinçek'in sözlerinin ırkçı ve antidemokratik bir ajandası, ajandası olduğuna dair yeterli kanıt bulunamadığını, İsviçre Mahkemesi'nin Perinçek'in Talatpaşa Komitesi üyeliğinden bahsetse de bu konuyu ayrıntılandırmadığını hmm. söylüyor kararında. Ayrıca Perinçek'in Talatpaşa Komitesi üyeliğinden güttüğü amacın Ermenileri kötülemek, itibarsızlaştırmak olduğuna dair de yeterli kanıt olmadığını hmm. söylüyor. Şimdi... Benim burada anladığım veya e, edindiğim intiba... ...Perinçey'in kim? Talatpaşa Komitesi'nin ne olduğu zannedersem Hı. mahkemeye yeterince anlatılmamış. Bayağı evet. anlatılamam. Bu görüntü onu söylüyor. Çünkü De yani mahkeme en azından bunları yeterli görmemiş, görmemiş. Öyle söylüyor. Görmemiş Şimdi tabii dediğim gibi o 128 sayfada bir neler yapıldı. yazıldığı, yani. müdahillerine söylediği falan. Hı. Tabii hepsine şey değiliz, Hı. vakıf değiliz ama aslında o türde sunumlar yapıldı ama. Yapıldı ama mahkeme sanıyorum bunları yeterli görmemiş onu. Yeterli olabilir. görmemiş Hı. veya işte ama bir yandan da şöyle düşünüyorum ben. Hepimiz Hı. Perinçey'i de biliyoruz. Talatpaşa Komitesi'ni de biliyoruz. Perinçey'in anti-demokratik ajandası olup olmadığını anlatmak çok zor olmasa gerek. Veya Talatpaşa hı. Komitesi'nin e, amacının ne olduğunu anlatmak ve bunu nasıl yaptığını anlatmak. Veya anlamak diyelim. Hani şimdi dediğim gibi anlatmak veya anlamak. Ama burada hı hı. benim en azından intibam. Burada bir... Bizim evet izleyebildiğimiz şey kadarıyla var. gerek İnsan Hakları değerli, gerek Sıhafıza Merkezi hı hı. bu konularda... ...epeyce bir şey sundular, dosya sundular ama tabii bunun ötesinde biz kendimiz biliyoruz. Yani aslında evet. bu mesele ifade hı. özgürlüğü gibi sunulmakla beraber Türkiye'ye baktığımız zaman aslında ifade özgürlüğü sıkıntısı yaşayan toplum Ermeniler, hı hı. yani tabii Avrupa Yenisatları Mahkemesi bunun gözden kaçırıyor. Hı hı. Kendi görev alanı gereği veya da davanın özelliği gereği tahmin ediyorum. Ama burada böyle bir problem var. Çünkü Tarakbaşı Komitesi de, Dolu o zamanlar yaptığı faaliyetlerde şimdilerde de hatta yaptığı faaliyetlerde daha çok bu soykırım e, vardır diyebilmeyi Türkiye'de psikolojik siyasi atmosfer Aynen. açısından zorlaştıran Aynen. E, Aynen. bir e, ajandaya e, hizmet ediyordu ve bilhassa Hrant Dink'in yargılandığı e, o davalarda e, bu ek grupların e, neler yaptığını gayet iyi biliyoruz. Evet, evet, Dolayısıyla tam, aslında e, çok ironik diyebileceğim Hı -hı. bir durumla karşı karşıyayız. Yani ifade özgürlüğünü engelleyen, Hı -hı. E, Türkiye'deki Ermen'in ifade özgürlüğünü engelleyen bir grup diyelim... Ee, ...ve bu grubun ifade özgürlüğünü şu an kutluyor hı. Türkiye. Ee, ee, öyle bir durum var ve dediğim gibi özellikle mesela Talat Paşa Komitesi üyeliğinden... ...veya Talatpaşa Komitesi'nin dolayısıyla Ermenileri kötülemek, itibarsızlaştırmak olduğuna dair... ...imamacının imam böyle bir kanıt da olmadığını mahkeme hı. söylüyor. Hı hı. Şimdi bütün bu yakın geçmişi bilenler olarak bunun doğruluğunu, olgusal anlamda doğruluğunu kabul etmek mümkün değil. Hı hı. Şimdi... İzin verirsen şu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dair iki cümle Hı -hı. edeyim ki yani şey daha neyse. Şimdi bir kere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün dünyada evrensel insan haklarının işte korunması, kollanması e, yolunda çalışan en önemli kurum. Birinci kurum olduğu da hatta söylenebilir. Dolayısıyla çok değerli bir iş yapıyor. Çok önemli bir Hı -hı. iş yapıyor. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin o veya bu kararının şunun veya bunun bizde dahil. ...hoşumuza gitmesi, beğenmemiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin değerinden bir şey azaltmaz. Yani onu bir, bir tespit edelim yani. Ben bunu önemli görüyorum çünkü. Yani Avrupa İnsan Hakları... Çünkü Türkiye'de de bu tutarsızlığı gördük Hı -hı. ve inanın ki şimdi bundan sonra da göreceğiz. Evet. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim e, onayladığımız, beğendiğimiz kararlar verince çok iyi. En güzeli e o. En güzeli onaylamadığımız, beğenmediğimiz kararlar şey. verince de böyle bir şey yok. Yani velev ki... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eleştirilecek noktaları sistematik, sistematik bir boyuta gelmesin. Yani olabilir. O, o Hı -hı. zaman o ana kadar e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün hani korunması... ...yani itibar Hı -hı. anlamında korunması gereken bir kurumdur. Bunun bir tespitini bence ilk önce yapmak lazım. Ve fakat bunun yanı sıra nihayetinde bir mahkemedir. Hı -hı. Yani yargıçlardan kurulu bir mahkemedir. Ve her mahkeme gibi, her yargıçlar kurulu gibi... ...dosya bazında karar almak gibi bir... Hı hı. ...ben buna şey diyeceğim... E, ...hukukçular hakkında... ...sığlıkla hı hı. muzdariptir. Hı hı. Yani... E, ...burada da mesela elimizdeki davada da... ...biraz böyle bir şey var. Hı. Yani hukukçuların... ...kararları, mahkemelerin kararları... ...kimi zaman... E, ...çok fazla... ...dosyaya odaklanıyor, çok hı hı. fazla... E, ...teknik boyutta kalıyor... ...ve geniş pencereyi... ...geniş hı hı. manzarayı kaçırıyor. Hı hı. Şimdi bu hani... Ne diyelim sıradan bir mahkeme için daha e, anlaşılabilir, hı hı. daha e, ne diyelim tırnak içinde normal Olabilir bir durum gibi. olabilecekken insan hakları gibi evrensel bir olgunun koruyucusu, kollayıcısı veya hı hı. destekleyeni olduğunu iddia eden bir kurum tarafından çok kısıtlı bir çerçevede değerlendirildiği zaman o kurumun evrensellik iddiasıyla bana kalırsa çelişmeye başlıyor. Yani demeye çalışıyorum ki ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, sadece e, kanun, sadece e, teknik bazda dosya vesaire bakarak karar verirse eğer... E, ...bu evrenselliğine bence kendi kendine bir Hı -hı. sınır Hı -hı. çekmiş oluyor. Hı -hı. Burada da yani elimizdeki örnekte de biraz böyle bir durum var. E, mahkeme kararında her seferinde İsviçre koşullarını gözeterek karar Hı -hı. verdiğini... Hı -hı. Perinçey'in sözlerinin İsviçre'deki Ermenilerle Türkler arasında herhangi bir gerilme yol açma ihtimalin olmadığından dolayı bir nefret söylemi sayılamayacağı vesaire gibi açıklamalarda bulunuyor. <gülüyor> e, tabii ki İsviçre'deki Ermenilerle Türkler arasında <gülüyor> bu konuda bir şey çıkması, bir kavga veya bir çatışma çıkması çok muhtemel değil ama böyle bir kararın, İsviçre'de kalması mümkün mü? Veya böyle bir kararın evet, evet. İsviçre ile sınırlı kalması mümkün mü? Yani, her yerde duyulacaktır, her yerde. Başta Türkiye olmak üzere tabii. Evet, yansımalarını çok gözden kaçırmış <gülüyor> gibi gözüküyor. Evet, evet. Öyle diyelim. Şuna da geleceğiz ama yine küçük bir şarkı arasında verelim. Ondan sonra <gülüyor> onu konuşalım istersen. Bu Tabi burada şöyle bir durum var. Bu Avrupa tabi holokostun inkarını evet. sutsayarken <gülüyor> bu meseleyi bu çerçevede çay bakmıyor Hı -hı. buradaki mesele nedir. Hı -hı. Bir de aslında Holokost'un e, oluşmasında büyük e, payı olan e, Lemkin'in bu kararı oluştururken aslında evet. Ermeni soykırımından ilham Hı -hı. alması Hı -hı. da aslında Hı -hı. diye bir mesele ve gerçek var. Evet. Bunları istiyorsan küçük evet. bir şarkı aras edelim ondan sonra evet. konuşalım. E, şimdi sırada e, bu haftaki haberlerimizin birine de gönderme yapacağımız. E, çünkü 1915 soykırımından Kaçıp e, Transilvanya'da e, yaşamaya başlayan bir e, kişinin kitapları, kitabı daha doğrusu e, var. E, Macaristan'da basılmış ve onun, e, onun romanıyla, e, roman benim daha doğrusu yaşanmışlık, e, yaşanmışlığıyla e, uzun süre e, çalışan bir e, kişiyle e, röportaj yaptık. E, kaçan... E, 1915'ten sonra Macaristan'a sığınmak, Transilvanide dediğim daha doğrusu oraya sığınmak zoruna kalan Boduryan, Macarlıç Boduryan, bu konuda çalışma yapan da Barint Kovacs idi. Onla bir röportaj yaptık bu hafta dolayısıyla oradan o coğrafyadan bir şekilde devam edeceğiz. Alex Sava, annesinin babasının soyu Transilvanlı Ermenileri dayanıyormuş. Alex Baba'nın Aşarız Hurancere şarkısını dinliyoruz şimdi. Bo var gurzu Askeri maç, aşkar yerler kapat duzans kolar hapat fayt di sicmanna galate andormia divotim kolo khopat tsetsvelu tim ignorore ge uratsamoni e khatron chasis martu yas oschepetcho tsakila machni kolokhoteri lanı gettir sun amene Magalie, alte Porrhofland, Martinelchi mit sich gegangen, Magalie. Abadox ist Zalalacelo, policja kidnalu. Evo kampelu ga leveru ne <inaudible> moj teal šajer od videstu. Evo kampelu ga leveru ne moj teal šajer od videstu. Cada carro 7, e vezen chamalo que a marcham garva do lado, zor. Mas quando amar macera, e do nenhum caratico, já meus bagro que gaso ontem de rear, desgarta tudo. E de chão do salto cair, que carvi com pancho, e bagna arroz بچمنگانه تا دستان کی غیب از براستا با اینه تا دور رخی نمیدزور بیوانه ای پروکاتو اینه تا دور رخی نمیدزور بیوانه پروکاتو جرور دخوزیل مزن آن به ساشخار هز Ах тим бадрак, тим Evet, Alex Saba'dan dinledik. Ee, şarkının ismi dünyanın aldatıcılığı idi. Ee, yok olmuş bir deylek diyebiliriz bu aslında. Transilvan yani mencesinde. Alex Saba burada e, kayıtlarını mavri testi yapmış. Ee, şarkının tamamını kendi, kendisi seslendirmiş, enstrümanlarla kendisi çalmış. Dolayısıyla bizim altun e, çıkartıp bulduğu böyle çok özel, e, ilginç bir... Şarkı dinledik. Red Şarkı yaydan önce bu Holokost ve Ermeni soykuyumu arasında yaptığı kendi argümanındaki ayrımı konuşuyorduk Avrupa İnsatları Mahkemesi'nin. Burada da sanki üzerine konuşulması gereken bir durum var gibi geliyor bana. Şimdi şöyle diyor mahkeme. Şimdi Holokost'un inkarına cezayı onaylayan tavrıyla mahkemenin bu kararı arasında çelişki olduğu iddialarını da önüne almak için de bir takım gerekçeler ileri sürüyor. Özetle gene şöyle diyor. Holokost inkarının tarafsız bir tarih çalışması görünümünde bile olsa hı. üye ülkelerin tarihsel şartlarından dolayı ki bunun altını çizmek isterim. Yani e, Avrupa hı. üye ülkelerin tarihsel şartlarından dolayı antidemokratik ve antisemitik bir ideolojinin ürünü sayılması gerektiğini ileri sürüyor. Yani otomatikman diyebileceğimiz bir şekilde. Yani otomatikman lafı hı. mahkemenin lafı değil benim hı. lafım ama buradan o anlaşılıyor. Yani tarafsız bir çalışma gibi de sunulsa hı hı. Avrupa'da Holokost'u inkar eden bir ifade veya ifadeler bütünü doğrudan doğruya antidemokratik ve antisemitiktir tespitini yapıyor. Yani mahkeme diyor özellikle Holokost inkarının Nazi dehşetini yaşamış ülkelerde özellikle tehlikeli olduğunu belirtiyor ve böyle bir durumun İsviçre'de Ermeniler açısından olup olmadığına baktım diyor. Yani Holokost inkarının Avrupa'da doğuracağı sonuçlara benzer sonuçlar ...Perinçey'in Ermeni soykırımını inkarıyla İsviçre'de doğar mı? Buna baktım diyor. Burada biraz şey geliyor insan haklarının. Yani. yani onun derdi Avrupa gibi geliyor. Yani Şüphesiz. Yani... İşte evet, tam demin de araya gitmeden ve şarkıya gitmeden söylediğim gibi... ...yani evrensellik iddia... ...tamam adı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... ...ama İnsan Hakları Sözleşmesi'nin... ...ve insan haklarının evrensel bir olgu olduğunu... ...ve pratikte de böyle... E, ...hayata geçirilmesi gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla... E, ...adı her ne kadar Avrupa Mahkemesi olsa da... ...daha bir evrensel bir şeyle düşünmesini ben beklerdim. Bu Hı -hı. kıyası yaparken... ...yani bu kararın baştan sona yanlışlığıyla ilgili bir şey söylemiyorum. Hı -hı. Hı -hı. Ama holokostla ...Holokost inkarıyla Ermeni soykırımının inkarını birbiriyle kıyaslarken... ...daha bütüncül, daha Hı -hı. evrensel bir bakış tutturmasını ben e, beklerdim. Ve devam edecek olursak diyor ki... ...İsviçre ile 1915 ve sonrasında olanların bilgisi olmadığı... ...ve Perinçek bu sözleri söylediği anda... İsviçre'deki atmosferin gergin olmadığı Hı -hı. dolayısıyla Türklerle Ermeniler arasında, cid, İsviçre'de yani Hı -hı. Türklerle Ermeniler arasında ciddi bir satışmaya yol açmayacağı için Hı -hı. Holocaust inkarına benzer bir durumun burada geçerli olamayacağı kanaatine vardım diyor. Ee, tabii bana kalırsa Hı -hı. bu kararın gittiği bir veya e, getirdiği absürt bir ima var. Hı -hı. O da şöyle örnekle, şöyle Hı -hı. anlatmaya çalışayım. Ee, siz madem ...bir soykırımın inkarının... ...tehlikeli ve olup olmayacağı... ...ve çatışmaya yolup aç, açmayacağını... E, ...ifadelerin geçtiği... Hı hı. ...mekanla sadece sınırı tutuyorsunuz. Ya da ortamla yani. Ortamla tutuyorsunuz. E, şöyle bir şey, o zaman absürt bir örnek düşünelim. Hı hı. Yani biraz sürreli olacak ama... ...diyelim ki Perinçek bu lafları... ...Türkiye'de etseydi... Hı hı. ...ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de... Perinçeyi bu laflarından dolayı cezalandırsaydı... Hı hı. ...ve Perinçek... ...o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitseydi... ...o zaman Türkiye Cumhuriyeti devletini haklı bulacaktı demek ki bu mantıkla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Vallahi Çünkü Türkiye'deki koşullar... Verdiği kararın mantıki sonucu bu oluyor. Aynen yani absürt bir dediğim Hı -hı. gibi absürt bir iması var kararın. Veya tersini düşünelim. Hı -hı. Biri gelse diyelim Türkiye'de holokost bir uluslararası yalandır dese... ...bu bir Yahudi yalandır dese... serbest Türkiye'de, Dese bu? zaten diyor ama bunun içinde gene Türkiye Cumhuriyeti'nde tarafından cezalandırılırsa ceza kanunu gereği. Bu sefer de söyleyeni haklı bulacak bu mantıkla. Çünkü eğer siz... Gerçi orada orası biraz karışıyor çünkü... Burada bu mantıktan düş, yola Düşmanlığı çıkartıyor. çok güçlü Türkiye'de ve hani belki de burada başka türlü karar verebilirdi ama hı. ilk verdiğin örnek daha geçerli bir tabii, örnek tabii yani. Tabi tabi yani, yani şu, velhasıl yani böyle bir durumda e, siz sadece ifadenin geçtiği hı hı. sosyal ortamla siyasi hı. ortamla bağlı bir karar verirseniz ...bu gerçekle... ...yani bunun implikasyonlarıyla bağdaşmaz. Hı hı hı. Kaldı ki... ...hani demin de söylediğim gibi... Bugün yani İsviçre'de söylenen, İsviçre'de kalması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Veya Türkiye'de tabii söylenenin tabii. Türkiye'de kalması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Hani mahkemenin dolayısıyla ben İsviçre'de şeyi anlıyorum yani hukuk tekniği olarak önünde dosya var. Bir İsviçre Hı -hı. hükümeti tarafı var, bir de Perinçek tarafı var. Hani böyle demin de söyledim bu dosya sınırları içinde Hı -hı. sığ baktığın zaman evet. ortaya böyle bir şey çıkıyor işte. Hı -hı. E, zaten e, zaten bunları konuşurken biraz bu e, şeye bakmak lazım. Yani holokostun inkarı niçin suç? Yani bunu e, suç yaparken bir arkasında Hı. bir argüman var. Neden yola çıkılıyor? Çok büyük oranda. Hı. Çünkü bunu inkar ettiğiniz zaman e, bir Yahudileri tekrar hedef haline getirmiş Hı. oluyorsunuz ve Yahudilerin yaşadıklarını inkar etmenin de Hı. Belki böyle demiyorlardır ama bir türlü soykırımın devamı gibi Hı -hı. E, Hı -hı. olduğunu Hı -hı. bir şekilde... Yani bu, ...bunu devam ettirmiş Hı -hı. oluyorsunuz uza gelen bir Hı -hı. argümanı Tabii var bu ve işin. Ve doğru. Yani haklı bir argüman. Evet. E, dolayısıyla bunu Türkiye'ye getirip koyduğumuz zaman Hı -hı. hiç değişmiyor. Aynen. Yani Hı -hı. Bu, Türkiye'de bu e, soykırımı inkar ettiğiniz zaman... soykırımı devam ettirmiş oluyorsunuz. E, Ermenileri tekrar e, baskı altı tutuyorsunuz. Hedef haline getiriyorsunuz. E, dolayısıyla burada aslında artık... E, bana göre Türkiye'nin bunlar üzerine konuşması düşünmesi lazım. Yani Azade verdiğin ikinci örnek şu açıdan bence çok önemli. Türkiye'de hala Yahudi e, soykırımını inkar etmenin Hı -hı. serbest olması da Türkiye'nin düşünmesi gereken bir konu. Yani bütün dünyada Türkiye'nin kendi tutarsızlığı, tutarsızlığı ve aslında Türkiye'nin ilk önce bunu belki yapması ve, ve aynı anda daha doğrusu öyle diyelim. Hı -hı. Artık bu soykırımın inkarı içinde ne yapılması gerektiğini tabii şimdi çok e, uzak bir ihtimal gibi geliyor ama e, yaşanan olayın özellikleri bunu gerektiriyor açıkçası. Aynen. Ve e, soykırımın inkarının serbestleşmesinin e, gitgide güçlenen bir atmosfer içinde gelmesinin e, üstelik de 100 yıl geçmiş aradan artık Hı -hı. yani. E, 100 yıldan sonra e, bunun hala böyle bir şanla, şevkle, e, şeyle yapılıyor olmasının e, demokratik olduğunu iddia eden bir ülkeye, insan haklarına saygılı olduğunu iddia eden bir ülkeye yakışmadı Hı, de, çok oruç yani zaten şimdi bundan sonrasında o tutarlılığı da takip edeceğiz ve şunu da söyleyeyim. ...başta Kılıçdaroğlu olmak üzere... ...Perinçey'i tebrik edenler bu performansından dolayı... Dışişleri şimdi, Bakanı he, vardı. Tabii tabii evet. evet yani evet. dışişleri var şey var. Ama tabii yani başka konularda... Evet. ...hükümetle taban tabana zıt olan çevrelerin de... ...bu konuda nasıl birleştiğini... ...yine bir Türkiye klasiği evet. olarak görüyoruz. Malumdur yani konu Ermeni meselesi olunca... soykırım olunca Türkiye'de şeytanla melek... ...cellatla kurbanı, Hı -hı. siyahla beyaz hepsi bir olur. Evet. ha Dolayısıyla şimdi... E, Perinçe'yi bu performansından dolayı tebrik edenlerden de o zaman Avrupa için bir ifade özgürlüğü meselesi olan bir kararın... Hı hı. ...Türkiye'de yol açacağı hürriyet kısıtlayıcı sonuçların da takipçisi olmalarını ve onu da dolayısıyla aynı evet. şevkle eleştirmelerini beklemek gerekir. Evet. Yani altını o da bir çizelim altını yani. çizelim. Hani vaktimiz daraldı şunu da söyleyerek bitireyim. Şimdi karar şunun da altını çiziyor. Yani... ...karar e, kurbanların... ...yani 1915 Hı -hı. kurbanlarının ve bugünkü Ermenilerin... ...onurunun insan hakları... ...sözleşmesinin... E, ...teminatı altında olduğunu... ...fakat Perinçey'in sözlerinin... Hı -hı. ...bu onuru zedelemediğini falan... ...yani bir yandan da Hı -hı. bu kurbanların onuru ve... E, ...haysiyeti meselesini ve bugünkü Ermenilerin... ...onuru ve haysiyeti meselesinin... ...altını çiziyor yani Hı -hı. o hala... ...bizim teminatımız Anladım. altındadır... Hı -hı. E, ...demeye getiriyor... ...bir de son şey Hı -hı. yani merak edenler için... Hı -hı. Ee, mahkeme kararında şimdi tabi mahkemenin kendi içe ilişkisi olarak da sürülebilir belki ama Talat Paşa'nın 1915 katliamlarının başlatıcısı olarak da tespit edilmesi var. <gülüyor> evet. Aynı mahkeme kararında bunu da, da altını çizelim. Kayda geçmiş. Evet. Sanıyorum sürümüz bitti gibi gözüküyor. Evet bitmiş. Ee, peki e, din, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kılıç Kılıçdak konuğumuzdu. Haftaya tekrar birlikte olmak üzere. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Evet.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 Radyo Ağustos